Peygamber sallallahu aleyhi ve selle’min mucizeli şahsiyeti. Mubarek elleriyle başını okşadığı bir çocuk, üç güne kadar onun mis kokusuyla tanınırdı. Çok cömert, çok yumuşak, çok cesaretli ve derin düşünceliydi. Şahsi intikamı aramaz, Allah Ta'ala'nın emirlerinin kırılmasında kızardı. Konuşurken tek tek, kelime tekrarlı, yani en azından bir kelimeyi üç kere tekrar ederek konuşurdu. İhtiyaç olmadıkça asla konuşmazdı. Çok ağlar ve istiğfarda bulunurdu. Miskin, dul kadınların ihtiyaçlarını bizzat kendisi görüp giderirdi. Evini süpürür, süt sağar, ehline hizmet eder, hastaları ziyaret eder, cenaze merasimlerinde bulunur, bulduğu bine biner, Fakir ve miskinlerle oturup yemek yer, kavmin şereflilerine ikram eder, köle ile beraber yürür, tek başına düşmanları içinde dolaşır, hiçbir miskini tahkir etmez, kişiyi hoşlanmadığı bir şeyle karşılamaz, reislerden korkmaz, zikirsiz hareket etmez, bulduğunu yerdi, yüce ahlaklarının sayılmasına imkan yoktur. Birçok şairler sözlerini onun ahlakından bahisle överlerdi. İlme teşvik eder, tevhid ve dini bildirir, en üstün bir insan iken en zayıf bir insanla oturup kalkmaktan hoşlanırdı. Birçok mucizeleri vardır. Ayın yarılması, parmaklarından suyun fışkırması, nebat ve hayvanların ona boyun eğmeleri, onunla konuşmaları, Taşların mübarek ellerinde tesbih etmesi, Gölgesinin olmaması, Şu ana kadar gayiptan bildirmiş olduğu bütün sözleri çıkmıştır. Vakti gelmeyenlerin de çıkması bekleniyor. Bu hususta Şifai Şerif ve Mevahibul Leduniyye'nin okunması tavsiye edilir. resul Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem en şerefli kabileden, Kureyş'ten, 570 Miladi senesinde Ağustos'un 20 gününde Mekke'de dünyaya teşrif etmiştir Onun doğumunu dile getirmek Mevlut okunması için fakir fukaralara yemek yedirmek bidat değil Üstün bir ibadettir Mevlut okumayı bidat Sayanlar ehli sünnet değillerdir 40 yaşına geldiği vakitte Allah Teala Züllcelal Hazretleri ona vahiy göndermiştir. 3 yaşından itibaren kavmine muhalefet ederek haya, vakar ve üstün bir temkinle hayatını idame ettiriyordu. Hıra mağarasında olduğu bir zamanda Namus-u Ekber Hazreti Cibril ona görüldü. Sen son peygambersin diye müjdeledi. Eline çok süslü, cevher gibi parlayan bir mendil vererek oku dedi. O da ben okuyucu değilim, ümmiyim karşılığını verdi. Sonra Cibril, El-Alak suresinin ilk üç ayetini ona bildirdi. İlk önce Hazreti Khadice ve Varaka bin Neufel ona iman ettiler. Varaka bin Neufel ona peygamber olduğunu ve Mekke'den hicret edeceğini söyledi. Mekke'de on üç sene insanları dine davet ettikten sonra Medine'ye hicret etti. Aynı senede ezanı ilan etti. İkinci senede oruç ve zekat farz oldu. Namaz, Miraç gecesinde farz olmuştur. Şu özeti bilmekte fayda vardır. 545'te babası Abdullah doğmuştur. 570'te bazılarına göre 568 fil hadisesi olmuştur. 570 Ağustos 20'sinde doğmuştur. 575 ile 576 arasında annesi Amine, 578'de dedesi Abdülmutalip vefat etmiştir. 582'de amcası Ebu Taliple Şam seferine gitmiştir. 595'te ikinci bir kez Şam seferine gitmiş ve o sene Hazreti Hadice ile evlenmiştir. 610'da vahyin gelmesi başlamıştır. 620'de Ebu Talip ve Hazreti Hadice vefat etmişlerdir. 620'de taife sefer ederek tevhidi tebliğ etmiştir. 621'de yani hicretten bir sene önce ruh ve bedenle miraçla şereflenmiştir. Doğrusu miraçın da arş onun mübarek ayağıyla şereflenmiştir. O gecede namaz farz olmuştur. Ondan önce ilk vahyin gelişinde taharetlenme, abdest ve guslün, bir de iki rekat namazın keyfiyeti Cebrail tarafından ona talim edilmiştir. Demek miracından önce de namaz kılar idi. Yine 621 senesinde biatul akabe diye adlandırılan nübüvvet ati yapılmıştır. 622 senesinde Medine'ye hicret etmiştir. 623'te Kabe-i Şerife dönülmesi emredilmiştir. 623'te El-Ebuva, Buvat ve Aşire gazveleri 624'te Bedir gazvesi, Beni Kaynaka, Sevik gazveleri, 625'te Uhud, Beni Nudayr, Devmetül Cundul gazveleri, 628'de Hayber gazvesi olmuştur. Ve o gazvede kendisi tarafından mut'a nikahı yasaklanmıştır. 630'da Mekke fethedilmiştir. Huneyn gazvesi, Taif gazveleri vuku bulmuştur. Tebük gazvesi de aynı senede olmuştur. 631'de oğlu İbrahim vefat etmiştir. 632'de haç yapmış, aynı sene Darul Beka'ya nakl olmuştur.